Merhaba. Şehrin kutuplardan geri çekilmek zorunda kalmasının ardında Greenpeace mi var? Geçtiğimiz hafta petrol sızıntısı muhafaza sisteminde yaşanan sorunlardan dolayı Kuzey Kutbu'nda yürüttüğü arama çalışmalarına son verdi Royal Dutch Shell. Greenpeace'in herhangi bir üyesi herhangi bir Shell mülküne 500 metreden fazla yaklaşırsa Greenpeace'e 1 milyon euroluk ceza verilmesi için de Hollanda mahkemelerine başvurmuş durumda. Şirketin petrol alanlarından uzak tutmak istediği göstericileri yüksek cezalarla tehdit etmek üzere mahkemeye gitmesinin ardından Greenpeace kampanyalarının İngiliz-Hollanda ortaklığındaki petrol şirketi Royal Dutch Shell'e büyük darbe vurduğu İngiliz basınında da yer aldı. Shell'in kuzey kutbunda Bushne'a 4,5 milyar dolar harcadığı biliniyor ve güvenlik riskleri nedeniyle de bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Petrole karşı kampanya yürütmekte olan Greenpeace'ten Ben Aldef, ihtarname çıkartma girişimini şirketin umutsuzluk çırpınışları olarak tarif etti. Independent on Sunday'ye konuşan Aldef, "Kuzey Kutbu'nda en sıradışı koşullarda petrol arama kuyuları açarken bir kazayla başa çıkamayan ya da buze, buza sızan petrolü temizlemekten aciz olan bir şirket, başkalarını kaygısız olmakla ve güvenliği tehdit etmekle suçlayacak durumda değildir." diyor. Shell'in hareketi Greenpeace'in geçen hafta Hollanda'daki bütün Shell petrol istasyonlarını abluk altına alma eyleminin ardından geldi. Petrol ve gaz endüstrisinin düşük karbon salımı olduğunu iddia ettiği kaya gazına karşı aktivistler beş kıtada yüzün üzerinde eylem hazırlığı içinde. Petrolün ikamesi olarak dünyaya sunulan kaya gazının çıkarılması için kayaçlara uygulanan yönteme hidrolik kırma Diğer adıyla fracking deniliyor. Hidrolik kırma ile kaya katmanlarına kimyasal katkılı su püskürtülmesi sağlanıyor. Kullanılan milyonlarca ton basınçlı suyun kanserojen kimyasal maddeler içermesi ve bu kimyasalların yer altı sularını kirletmesi fay bölgelerinde tetikleyici olabileceği gibi eleştiriler ise artıyor. Kampanyaların kaya gazını ucuz ve temiz bir enerji tercihi olarak sunmaya çalışmasına karşın Amerika Birleşik Devletleri'nde 270 yerel yönetim hidrolik kırma yöntemine karşı harekete geçti. Fransa ve Bulgaristan tarafından hidrolik kırma yöntemi yasaklandı. Çek Cumhuriyeti Romanya ve Almanya'nın da Kuzey Rennes Faliye eyaleti moratorium ilan etti. Bu hafta petrol ve gaz şirketi OMV yerel toplulukların protestoları nedeniyle Avusturya'daki sondaj çalışmalarını durduracağını duyurdu. Türkiye'den geçtiğimiz ay önce Shell ardından da Mobil'in Diyarbakır'da Kaya Gazı sondajının niyetlenmesiyle gündeme gelen konuda henüz ciddi bir tartışma açılmış değil. Ama tartışmalar HES konusunda sürüyor. Kamusal Sanat Laboratuvarı KSL, çevre duyarlılığına vurgu yapan sergiler düzenleyen Şekerbank'ın Trabzon Solaklı Derebaşı HES projesinin gerçek sahibi olduğunu açıklamak amacıyla Geçtiğimiz hafta Şekerbank Fener Yolu şubesinin önünde bir eylem yaptı. Eylem Banka'nın sergisinde yer alan içten bakış videosunun banka önüne getirilen 2 metre çapındaki HES borusunun içinden seyredilmesi üzerine kurulmuştu. Fakat eylemden haberdar olan Şekerbank yönetim ve sergi kuratörü 24 saat açık olan ve açık ekran galerilerini kapatarak video ekranını da banka vitrininden kaldırdı. Eylemciler bunun üzerine banka önüne bıraktıkları HES borusunun önüne yaptıkları basın açıklamasıyla... Son verdiler. Eylem sırasında HES borusunun içine Karaçam kökler halkına yapılan saldırılar ve doğanın katlediliğini anlatan fotoğraflar yapıştırıldı. Eylemek Karadeniz isyandadır platformu sanatçılar. HES'lere karşı gençlik kampı öğrencileri Mimar Sinan, Marmara, Boğaziçi, Yıldız Teknik, Galatasaray, Okan, Bilgi ve İstanbul Üniversitelerinden de öğrenciler destek verdi. 200'ü e aşkın sanatçının imzaladığı açıklamada bankanın ekoloji temalı sergisi de eleştirildi. Antalya'nın Üzümdere Köyü sakinleri köyün civarında yapılmak istenen HES'i protesto etti. HES için düzenlenen bilgilendirme toplantısını yaptırtmadı. Antalya, Isparta, Burdur, Denizli Kaş Platformu sözcüsü Hediye Gündüz, yapılmak istenen HES'in Üzümdere Yaban Hayatı geliştirme sahasında yer aldığını söyledi. Bölgede 60 endemik bitki ve nesli tehlike altında olan da kuşlar bulunuyor. Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Su Gözü Köyü'ne yaklaşık 1200 MW gücünde Kömürle çalışacak entegre termik santrali kurulacağı bildirildi. EMBA Elektrik Üretim AŞ tarafından kurulacak olan yeni termik santralle ilgili Su Gözü Köy Konağı'nda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Santrale karşı çıkan çevreciler protesto gösterisinde bulundu. Bölgenin ikinci bir termik santral kaldırmayacağını belirten çevre mücadelecileri şu ana kadar bölgeye 7 termik santral ve 1 doğalgaz, bir de güneş enerjisiyle çalışacak fotovoltaik, ve de 55 adet rüzgar tribününle çalışacak enerji santrali kurulacağını hatırlattı. Çevirciler yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesi çağrısında bulunarak aksi takdirde yakın bir gelecekte yumurtalıkta kanserden ölümlerin artacağı uyarısında bulundu. E bir yandan zaten kömürlü termik santraller küresel iklim değişikliğiyle küremizi, yer küremizi kanser ediyor. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.